Enam suresi, 81. ayetle ilgili açıklama devam etmektedir. Nanlar putu Ur'da en yüksek tepenin üzerinde yapılmış bir tapınakta korunuyordu. Tapınakta çok sayıda atölye bulunmaktaydı. Ve bu tapınaklar çok geniş ticaret hacmine sahiptiler. Tapınakta Adalet Yüksek Mahkemesi bulunmaktaydı. Ve yargıçları oluşturan din adamlarının verdiği hükümler, Tanrı'nın hükümleri olarak kabul ediliyordu. Kraliyet hanedanı egemenliğini ve gücünü bundan Naradlı adlı puttan alıyordu. Kral ülkeyi Namlar adına yönetirdi ve bundan dolayı tanrılık mertebesine yükselmiş oluyor ve kendisine de tanrı gibi tapınılıyordu. İbrahim aleyhisselam zamanında Ura egemen bulunan Namlu isimli bir kraliyet hanedanı adını daha önce geniş bir imparatorluk kurmuş bulunan Ur-Namlu hanedanından almaktaydı. Arapçada bu Namlu krallığına Nemrut denmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın bu beldeden göç etmesiyle birlikte bu hanedan ve bu millet ardı arkası kesilmeyen felaketlere uğradı. Önce elamlılar Ur devletini yıktılar, daha sonra Babililler burayı ellerine geçirdiler. Ayet 76 ve 78'de İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olarak atanmasından önce gerçeğe götüren düşünce şekli ifade ediliyor. Bu ayetler beynini ve gözlerini doğru ve samimi bir biçimde kullanan bir insanın, İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı çevre gibi şirk içerisindeki bir çevrede doğup büyümüş olsa bile, gerçeğe ulaşabileceğini ortaya koymaktadır. Buradaki tek ve önemli şart, kişinin tabiattaki vakaları dikkatle ve doğru olarak müşahede etmesi, üzerinde düşünmesi ve samimi bir kalpe olaylar arasında mantıki bir düşünce zinciri kurup, gerçeği bulabilmesi için aklını kullanmasıdır. Hidayet ise aziz ve hakim olan Allah katındandır. Enam Suresi 82. ayetten itibaren İman edenler bununla beraber imanlarını haksızlıkla da bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetlerdi. Biz kimi dilersek onu derece derece yükseltiriz. Şüphe yok ki Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'la Yakub'u ihsan ettik ve her birini hidayete erdirdik. Daha evvelde Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete kavuşturduk. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da böyle hidayet verdik. Onların hepsi salihlerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lüt'ü da hidayete ilettik. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik.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 Kendi hesaplarına elbette boşa gitmişti. Bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Şimdi onlar bunları tanımayıp da kafir olurlarsa biz ona bunu inkar etmeyen bir kavmi vekil kılmışızdır. Onlar o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde sen de onların gittiği doğru yolu tutup ona uy. De ki ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. O Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir etmediler. Çünkü Allah Allah'ın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 Allah de geç ve sonra onları bırak ki daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bir kitap ki onu bir feyz kaynağı ve elleri arasındaki Tevrat ve İncil'i tasdik edici ve doğrultucu olarak bir de şehirlerin anası bulunan Mekke ile çevresindeki insanları azapla korkutman için indirdik. Ahirete inanmakta olanlar, onlar namazlarına devam ederek ona inanırlar. Allah'a karşı yalan düzüp atandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden bir de Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diye söyleyenden daha zalim kimdir? Ölümün şiddetleri içinde meleklerin de pençelerini uzatarak kendilerine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 yapayalnız teker teker huzurumuza geldiniz. Size ihsan ettiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. İçinizde kendileri hakikaten Allah'ın ortakları olduğunu boş yere iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun. aranızdaki bağ parça parça kopmuştur. Haklarında kuru zan besler olduğunuz şeyler ...sizden gayib olup gitmiştir. Şüphesiz ki Allah... ...taneleri, çekirdekleri yarandır. Ölüden diriyi o çıkarır... ...diriden ölüyü çıkaran da odur. İşte Allah budur. O halde nasıl çevriliyorsunuz? Sabahı... ...gecenin karanlığından yarıp çıkarandır o. Geceyi bir sükun... Güneşi ve ayı bir hesap olarak yaratandır o. İşte bütün bunlar mutlak galip, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. O karanın ve denizin karanlıkları içinde kendileriyle yollarınızı doğrultmanız için sizin faydanıza yıldızları yaratandır. Biz ayetlerimizi bilir kimseler için hakikat açıkça bildirdik.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 Şüphesiz ki bütün bunlarda iman edecekler için birçok ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Halbuki bunları da o yaratmıştır. Bundan başka ne dediklerini bilmeden onun oğulları ve kızları olduğunu da uydurup söylediler. Onun zatıysa vasfede geldiklerinden çok uzaktır, çok yücedir.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 O her şeyin üstünde bir vekildir. Ona gözler erişemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. O kullara hakkında gerçek rıfkü lütf sahibidir. Her şeyden daha berdardır. Size Rabbinizden muhakkak basiretler gelmiştir. Artık kim onlarla hakkı görür?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 Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Rabbinden sana vahyolunana uy. Allah'a ortak tutanlardan yüz çevir. Eğer Allah dileseydi onlar Allah'a ortak katmazlardı. Biz seni onların başına bir gözcü yapmadık. Sen onların üzerine bir vekil de değilsin. Allah'tan başkasını ilah edinerek çağıranlara sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak nadanlıkla Allah'a söverler. Biz her ümmetin yaptıklarını kendilerine öylece hoş gösterdik. Sonunda dönüşleri yalnız Rab'lerinedir. Artık O ne yapıyor idiyseler kendilerine haber verecektir. Allah'a yeminlerinin bütün hızıyla andettiler ki, eğer kendilerine istedikleri gibi bir ayet, bir mucize gelirse, şüphesiz ona inanacaklar. De ki, ayetler ancak Allah'ın nezdindedir. O ayet geldiği zamanda onların yine iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz? Onlar evvelce indirilen ayetlere iman etmedikleri gibi... Bundan sonra da iman etmeyeceklerdir. Biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çevirmiş, kendilerini azgınlıkları, taşkınlıkları içinde serseri ve şaşırmış oldukları halde terk etmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ayet bir takım değişik manalarda kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın izni ve Cebrail aleyhisselamın vasıtasıyla indirilen Kur'an ayetleridir ki biz buna ayeti kerime deriz. Ayrıca ayet alamet, nişan, mucize, ibret anlamlarına da gelmektedir. Mesela bu ayette geçen Allah'a yeminlerinin bütün hızıyla andettiler ki eğer kendilerine bir ayet gelirse ona her halde inanacaklar. İşte burada ayet mucize anlamına gelmektedir. Mesela Bakara suresi 242. ayetinde ''İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor, umulur ki akledersiniz.'' buyurulmaktadır. İşte buradaki ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim ayetlerini ifade eder. Mesela Ali İmran suresi 190. ayetinde ''Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün bir bir ardınca gelişinde akıl sahipleri için elbette ayetler vardır.'' buyurulmaktadır. İşte buradaki ayet kelimesi ise delil anlamına gelir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Eğer hakikaten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı, her şeyi de onlara karşı senin söylediklerine kefiller ve şahitler olmak üzere bir araya getirip toplasaydık, onlar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 bunu yapmazlardı. Öyleyse onları düzmekte oldukları yalanlarıyla beraber baş başa bırak. Bir de ahirete inanmazların gönülleri ona meyletsin, ondan hoşlansınlar, kazanmakta oldukları günahı onlar kazana dursunlar. De ki, o size o kitabı açıklanmış bir halde indirmişken, benimle sizin aranızda,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 Hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyarsan, Seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar tereddütten gayri bir şeye uymazlar. Onlar yalan söyleyenlerden başka bir şey değildirler. Şüphe yok ki Rabbin, Yolundan sapanları en iyi bilenin ta kendisidir. O, hidayet ermişleri de çok iyi bilendir. Artık üzerine Allah'ın ismi anılanlardan yiyin, eğer O'nun ayetlerine iman edenlerdensiniz. O size, kendisine katli surette çaresiz ve muhtaç bulunduklarınız müstesna olmak üzere neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmişken...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 Yapmakta devam ettikleri hayırlı işlerden dolayı kendilerinin dostudur. Hatırlayın o günü ki Allah onların hepsini huzurunda toplayacaktır. Ey cin cemaati! İnsanlardan birçoğunu baştan çıkarıp almak kaydına düştünüz. Onların dostları olan insanlar da şöyle diyecek. Ey Rabbimiz! Kimimiz kimimizden fayda gördük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 Böylece musallat ederiz. Ey cin ve insan cemaati! İçinizden size ayetlerimi nakleder, bugününüzün gelip çatacağını uyarıyla haber verir peygamberler gelmedi mi size? Ey Rabbimiz diyecekler, nefslerimize karşı kendi aleyhimizle şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı da, gerçek kafir kimseler olduklarına, Kendileri de kendi aleyhlerinde şahit oldular. Bu memleketleri halkı gafil bulunurken zulümleri yüzünden Rabbinin helak edici olmadığındandır. Herkesin yaptıkları şeylere göre dereceleri vardır. Onlar ne yaparlarsa Rabbin onlardan gafil değildir. Rabbin...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 kendi boşlanlarınca şu Allah'ın dediler şu da ortaklarımız olan putların ortaklarına ait olanlar Allah'a ulaşmaz ama Allah'a ait olanlar ortaklarına gider hükmede geldikleri bu şeyler ne kötüdür bunun gibi onların ortakları müşriklerden bir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 Bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şu davarların da sırtlarına binmek haram edilmiştir. Bir takım davarlar da vardır ki, üzerlerine Allah'ın ismini anmazlar onlar. Bütün bunları Allah'a karşı böyle emrediyor diye iftira ederek uydurdular. Allah bunları yapmakta oldukları iftiraları yüzünden cezalandıracaktır. Bir de şöyle dediler.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 Cennet gibi üzüm bağlarını, o meyveleri ve tatları çeşitli hurmaları, ekinleri, zeytinleri, narları birbirine hem benzer hem benzemez bir halde yaratıp yetiştiren O'dur. Her biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yiyin, devşirildiği ve toplandığı günde hakkını verin, İsraf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez.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 Yahut iki dişiyi mi yoksa bu iki dişinin rahimlerine sarınıp bürünen erkek ve dişi yavrularımı hangisini haram etti? Doğrucularsanız bana ilme dayanarak haber verin. Deveden de iki, sığırdan da iki. De ki Allah iki erkeği mi yahut iki dişiyi mi yoksa bu iki dişinin rahimlerine sarınıp bürünen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 yiyen bir kimsenin yiyeceği içinde haram edilmiş bir şey bulmuyorum yalnız gerek ölü gerek dökülen kan gerek domuz eti ki bu şüphesiz bir murdardır yahut Allah'tan başkasının adına boğazlanmış bir fısk olması müstesnadır bunlar haramdır bununla beraber kim bunlardan bir şeyi yemeye çaresiz kalırsa tecavüz etmemek ve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 Onlara zulümlerinden dolayı ceza olarak yaptık. Biz elbette doğrucularız. Eğer seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Onun satveti ise günahkarlar güruhundan uzaklaştırılıp döndürülemezsin.